2002 numaralı konu, Hz. Ömer'in Am İbnül As'a bir mektup yazarak Allah'tan yardım istemesini tavsiye etmesi, Mısır'ın fethi geciktiğinde Hazreti Ömer, Am İbnül As'a şu mektubu yazdı, Ey am, Mısır'ı hala ele geçiremeyişinize çok şaşıyorum, onlarla yıllardır savaşıyorsunuz, bana kalırsa bunun sebebi onlar gibi dünyayı sevmeye başlamanız ve bir takım bidatlar icat etmenizdir, Allah Teala ancak niyeti halis olan kişilere yardım eder, ben sana yardımcı olmaları için dört kişi göndermiştim, başkalarını aldatan dünya onları da aldatmamışsa bu kişilerin her biri bin kişiye bedeldir. Mektubum eline geçtiğinde bir hutbe irat ederek askerlerini düşmanla savaşmaya ve halis niyetle hareket ederek sabır ve metanet göstermeye teşvik et, onlara sanki bir tek kişiymişler gibi yek vücut olarak savaşmalarını emret, o dört kişiyi de askerlerine takdim et, ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir, çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olunur, hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz. Amibnül İbnül As mektubu aldığında askerlerini toplayarak bunu onlara okudu, sonra da o dört kişiyi tanıttı. Sonra da kalkıp abdest alarak iki rekaat namaz kılmalarını ve namazdan sonra da Allah'tan yardım istemelerini söyledi. Bütün bunlardan sonra Allah Teala, Mısır'ın fethini müyesser eyledi. Ama İbnül As bir mektup yazarak Hazreti Ömer'den yardım istedi. Hazreti Ömer de dört kişinin kumandasında bulunan dört bin kişilik bir takviye ile şöyle bir mektup gönderdi. Sana dört bin kişilik bir ordu gönderiyorum. Başlarında da her bin kişiye bedel dört kişi bulunmaktadır. Bu dört kişi Zübeyir bin Avram, Miktad bin Esved bin Am, Übade bin Sabit ve Mesleme bin Muhalled'dir. Böylece askerlerinin sayısı 12 bine yükselmiş oluyor. 12 bin kişilik bir ordu da azlıktan dolayı yenildiklerini bahane edemez.